Merhaba sayın dinleyicilerimiz ben Beren. Bugün Melda abla ile birlikte ile birlikteyiz ve onunla benim de pilot aşamasında yardımda bulunduğum toplumsal cinsiyet eşitliği projesi hakkında konuşacağız. Merhaba Melda abla. Merhaba Beren'cim. Melda abla öncelikle biraz kendini tanıtabilir misin? Ee, tabii. 2007 yılından beri çocuk çalışmaları biriminde çalışıyorum. Daha önce de Söz Küçüküm programında konuk olduğumuz farklı projeler yürüttüm. Örneğin bunlardan biri Söz küçün Akran Eğitim Projesi ve Kutu Oyunu Projesiydi. Yine birimde yürütülen Okulum Geleceğim Projesinin koordinasyonunu yürüttüm. 2011 yılından beri de bu demin senin söz ettiğin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesini yürütüyorum. Böyle. Peki öyleyse toplumsal cinsiyet eşitliği projesinden biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii yani istersen böyle genel sürecinden biraz bahsedeyim. Hı -hı. Sonra zaten detaylarını konuşuruz. E, aslında toplumsal cinsiyet eşitliği projesini tam bir sene önce e, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başladık. E, i̇ki aşamalı bir projeydi. Projenin ilk aşaması ilk öğretim öğrencileri ve öğretmenleriyle yapılacak bir araştırma. E, bu araştırma verilerinden hareketle de İlköğretim öğretim öğrencileri hem birinci kademe yani şöyle işte 7-10 yaş eski sistemden söz ediyorum tabii. İkinci ve ikinci kademe öğrencilerine yani işte daha böyle 11-14 yaş grubuna yönelik eğitim materyalleri ve oyunlar hazırlamaktı. Daha böyle cinsiyet eşitliğini desteklemek üzerinden. Araştırma aşamasından söz edeyim mi? Evet araştırma aşamasından söz edebiliriz. E, araştırma aşamasında geçtiğimiz sene e, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında aslında gerçekleştirdik. E, çalışmanın sahasını Eyüp'te bir ilk öğretim okulunda yürüttük. E, toplam 66 tane çocukla bir arada çalıştık. E, çocuklarla çalışırken de aslında daha böyle cinsiyet eşitliği üzerinden ya da çocukların toplumsal cinsiyet algılarının ortaya koyabilmeleri için... E, ...işte birinci, ikinci sınıfı bir arada, üçüncü, dördüncü sınıfı bir arada, beşinci, altıncı sınıfı bir arada ve yedi, sekizinci sınıfı bir arada olmak üzere... Hem kızlarla ayrı, hem erkeklerle ayrı, hem de kızlar ve erkeklerle karma odak grup çalışmaları yaptık. Araştırma yöntemi olarak. Aslında odak grup derken de şey kastediyorum. Gayet hani bir arada oturup böyle 5-6 kişinin bir moderatör eşliğinde sohbet ettiği, daha böyle işte cinsiyet algıları üzerine kadın olmayı, erkek olmayı, kız çocuk olmayı, oğlan çocuk olmayı nasıl algılıyorlar? Bunun üzerine sohbet ederek araştırmamızı yürüttük. Aynı zamanda okuldaki hem ilk öğretim, İkinci kademe öğretmenleriyle yani branş öğretmenleriyle hem de sınıf öğretmenleriyle e, çocukların cinsiyet algılarını onlar nasıl görüyor? Onlarla da iki farklı küçük grup çalışmasında atölye çalışması ve işte odak grup çalışması gerçekleştirdik. Peki bu araştırmanın sonuçlarından biraz bahsedebilir misiniz? E, araştırmanın sonuçlarından tabii bahsedebilirim. E, araştırma raporumuz da aslında çok yeni çıktı. Daha sonra belki bir adres de veririz, ulaşmak isteyenler bize mail atabilirler. Evet. Belki biraz hani o süreçten bahsetmek gerekiyor. Çünkü hani biz çocuklarla neyin üzerine araştırmada konuştuk. Ee, küçük yaşta daha böyle hikayeler üzerinden konuştuk aslında. Ee, daha çok toplumda alışık olmadıkları... ...kadınların ve erkeklerin onlardan belki tırnak içinde söylemek lazım ama beklenmedik davranışlar yaptığı... E, ...küçük hikayeler okuyarak küçük yaşta çalışmaları yaptık. İşte örneğin e, kızların sokakta rahatlıkla top oynadıkları... E, erkeklerin rahatlıkla kız arkadaşlarıyla belki evcilik oynadıkları böyle farklı hikayeler. Ailedeki rollerin yine kadın kadınların tırnak yani onların genellikle böyle erkek kişi olarak gördükleri şeyleri yaptığı ve erkeklerin de genellikle kadın işi olarak gördükleri şeyleri yaptığı küçük hikayeler üzerinden gittik. Daha büyük yaştan itibaren yani 3. sınıftan itibarense aslında üç temel mekanda, üç temel mekan derken de çocukların hani aslında belki hepimizin de hayatında çok uzun süre işte ev, okul ve sokak çok temel üç mekanı belirliyor. Bunların üzerinden çocuklarla şunu konuştuk. Bu mekanlarda kız olmak, erkek olmak ne demek, nasıl algılıyorlar? İdeal kadın ve erkek özelliklerini nasıl tanımlıyorlar? Oyun ve boş zaman etkinlikleri neler? Toplumsal iş bölümü ve ev içi iş bölümünü nasıl görüyorlar? Çalışma ve meslek tercihleri ne yönde? Okul içi davranışlar ve öğretmenlerle ilişkilerde kız olmak, erkek olmak bir şey değiştiriyor mu? Ee, akranlarla ilişkiler ve tabii ki birazcık daha büyük yaşlarda yani. ilköğretim öğretim ikinci kademede de aslında biraz daha böyle duygusal hayat, sevgililik durumu gibi şeylerin üzerine konuşup... ...burada kadın ve erkeğe ne gibi roller yükleniyor? Biraz e, bunları bunlardan sohbet ettik. Burada da baktığımız şeyler neydi? Aslında bir sana demin en başta söylediğim e, araştırma amacımız şuydu ki... Hani, bu çocukların toplumsal cinsiyet algıları, toplumsal cinsiyet ya da cinsiyet rolleri nasıl görüyorlar? Ee, ama asıl belki bizim bir, bir sonraki aşamada işimize yarayabilecek. Çünkü hani bu e, cinsiyet algıları biraz da dönüştürebilmek adına. Acaba hangi noktalarda bu cinsiyet algılarımız, bu kalıplaşmış rollerimiz esneyebiliyor? Ne noktalarda işte nerede görürsek, nerede tanık olursak e, daha bunlar esneyebilir diye bunları da ortaya koymaya çalıştık. Peki e, araştırmamızdan bahsettik. Ben bir de projenin sanırım ikinci kısmında da bir oyun materyali oluşturmak vardı. Evet, aynen öyle. Hatta bir değil iki e, eğitim eğitim materyali ve oyun geliştirmemiz vardı. Bu materyallerden biraz bahsedebilir misiniz? Tamam, şöyle e, işte araştırma verilerimiz elimizdeyken bu arada araştırmayı Ayten e, Zarepeç evet, danışmanlığında. E, ...yine çocuk çalışmaları biriminden... ...Zeynep Kılıç Fahişe Bey yürüttü. Özellikle küçük yaşlı birlikte... ...daha kolay çalışabilmemiz için... ...hem hikayelerin yazımı konusunda hem de... ...içeriğin geliştirilmesi konusunda... ...pedagog Özlem Mumcuoğlu bize... ...destek oldu. Bu ekip araştırma verilerini... ...ortaya koydu. Bir de oyun ekibimiz... ...vardı. Biz araştırmadan çıkan... ...sonuçları bir şekilde... ...oyun ekibimizle paylaştık. Yine oyun ekibimizde de işte... ...insan hakları eğitmenleri var... E, oyun tasarımcıları var, e, bir ilk öğretim öğretmeni vardı yine, işte pedagog bir arkadaşımız vardı. Onlarla da şu şekilde ilerledik. İşte iki farklı yaş grubu için bir cinsiyet algılarını olumlu yönde değiştirmeye, daha böyle belki hani anti cinsiyetçi e, bir oyun yapmaya çalışsak nasıl şeyler olur bunlar diye. Küçük yaş için biraz son detaylarından bahsederiz istersen. E, daha böyle aslında bir eşleştirme oyunu. Yapalım diye yola çıktık. Burada da şöyle temel amaçlarımızdan belki hani bizi yola çıkartan amaçlarımızdan söz edebiliriz. Hani küçük yaş için söylemek isteriz. Çünkü hani bunun bilmiyorum işte merak edersin daha sonra konuşabiliriz. Çok küçük yaşlarda çünkü cinsiyet rollerimiz şekilleniyor. Yani çok küçük yaşlarken gerçekten çok küçük 5 yaşında aslında birçok cinsiyet rolünü benimsemiş ve bunları kadın ya da erkeğe atfetmiş oluyoruz. Küçük yaşta hani şunu yapalım dedik, herkes birbirinden farklıdır ve farklı olmak kötü bir şey değildir. Cinsiyet farkı farklılıklarımızdan yalnızca bir tanesidir. Ben kızım ama futbol oynayabilirim ve bu kötü bir şey değildir. Ya da ben erkeğim ve arkadaşlarımla ip atlayabilirim, bu da kötü bir şey değildir diyebilmesini istedik. Ayrıca çocukların bir yandan da şunu fark etmesini istedik, hani her birimizin bireysel olarak birçok farklılığı var. Bireysel farklılıklar güzeldir ve aslında bireysel farklılıklar da hayatımıza Birçok anlamda zenginlik ve renk katar. Bir yandan da çocukların bunu fark etmesini istedik. Bu amaçlarla yola çıktık küçük yaşta. Büyük yaşın oyunu zaten sizinle de birlikte pilotunu yaptığımız bir büyük katkılarınızın olduğu oyun. Yola çıkarken de şunları düşündük. Ben bir su içeceğim. Biraz nefes nefese kaldım. İsterseniz ben bu sırada şey de sormak Lütfen. istiyorum. Birazdan zaten detayına gireceğiz sorularını ama hani bu sırada da ne Hangi alanla üzerinden karşılaştırma oyunu yaptığınızdan bahsetmiştiniz? Bu oyunda hani ne tür alanlardan bahsettiniz? E, aslında küçük küçük yaş için soruyorsun herhalde. Çünkü büyük Hı. yaşta da alanlarımız var. E, küçük yaşta aslında hani e, farklı karakterlerimiz var. Bir mahallede yaşayan veya bir sokakta yaşayan mesela sokağında yaşayan altı tane çiftimiz var. İşte iki kadın ev arkadaşı var. E, bir, bir kız bir erkek kardeşlerimiz var. E, i̇ki tane erkek çok yakın okul arkadaşı var. ...iki tane iş arkadaşı var, ototamircisi bunlar... ...bir kadın, bir erkek... Ee, ...böyle farklı altı hikayeyi ortaya koymaya çalıştık... ...bir tanesi işte evli bir... E, ...yeni çocuk sahibi olmuş bir anne baba... E, ...bu altı farklı çift üzerinden... ...bunların günlük hayatta... ...hayatlarının geçtiği işte bu iş yeri olabilir... ...bu okul olabilir... E, ...bu ev olabilir, bu... kimi zaman belki evin biraz daha özelinde mutfak olabilir... E, ...oyun ortamları olabilir... ...sosyal ortamları olabilir... Daha böyle kadınlardan ve erkeklerden kimi zaman alışık olmadığımız şeyleri de aslında yapabilen çiftler olarak farklı alanlarda işte örneğin belki örnek vermek iyi olabilir. Ee, bu da galiba senin sorunun arasında evet. vardı. Ee, i̇şte Necla ve Semih diye bir çiftimiz var. Necla ve Semih'in yeni bir çocukları oluyor. Ve işte belli bir dönem sonra genellikle demin senin aslında yayına girmeden sorduğun gibi işte kadınlar hamile kaldıktan sonra ve çocuk... Bakma sorumluluğu kadına veriliyor dedin. Burada mesela bu çiftimiz Necla'nın rolü okul müdürü. Yani Necla bir okul müdürü hikayemizde ve Semih işini bırakıyor çünkü o matematik öğretmeni evde de derslerini vermeye devam edebilir. Çocuğa Boray, Bora yani oğullarına Semih bakıyor ve Necla çalışmaya devam ediyor. Mesela bu hikaye bu çiftimizin hikayesinin kurgusu böyle bunların farklı zamanlarda veya farklı ortamlarda yaptığı işleri görüyoruz. Öyleyse birazcık ben toplum alanı da yaymak istiyorum konuştuğumuzu. Cinsiyet eşitliğinden bahsediyoruz. Aslında oyunumuzda cinsiyet eşitliği üzerine en azından hikayemiz bu şekilde kurgulanmış. Ama hani toplumda bir gerçek var ve cinsiyet ayrımcılığı var. Peki kısaca bu cinsiyet ayrımcılığının nedenlerinden bahsedebilir miyiz? Cinsiyet, toplum cinsiyetlere yüklediği beklentiler ve rollerden. Aslında sen zaten cümlenin içinde de bahsettin. Hı hı. toplumun e, cinsiyetlerden bazı beklentiler var. Aslında bunlar e, şöyle hani sadece kadından ve erkekten değil, şehirde yaşayan bir kadından beklentisiyle daha kırsal kesimde yaşayan bir kadından beklentisi de kimi zaman farklılaşabiliyor. Ya da aynı şekilde işte e, bir e, diyelim ki işte büyük bir holdingte çalışan bir erkekle e, işte daha böyle liseyi yeni bitirmiş çalışmayan bir erkekten de aslında beklentiler farklılaşabiliyor. Toplum bir şekilde kişileri statüler yüklüyor. Bir yandan da bunların en temel şey tabii ki kadın olmak ve erkek olmak. Bu statülerden ötürü de bazı beklentiler geliştiriyor. İşte daha sonra da bunları bu beklentiler yerleştikçe de bunlar kadının ve erkeğin rolleri haline ya da bu kişilerin rolleri haline gelmeye başlıyor. Öyleyse bu ayrım, çocukların bu ayrımcılığın neresinde olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü birazdan ben oyunun detaylarına da girmek isteyeceğim. Bu çocukların küçüklükten beri aile içinde ayrımcılığa maruz kalmalı ya da en azından ailelerinin bu ayrımcılığa maruz kalması diyelim. Onların bir şekilde bu ayrımcılığa sürüklüyor. Değil mi? Böyle diyebiliriz. Aslında çok doğru. Çünkü şöyle toplumsal cinsiyet rollerini daha çok bir yerlerden görerek kendi ailemizde, en başta ailemizde, daha sonra okulda deneyimleyerek öğreniyoruz. Yani şöyle, çocuğun 5 yaşında cinsiyet rolleri, kadın ve erkeğe yüklediği roller oldukça şekillenmiş oluyor. Şöyle düşün. Sen etrafında olumlu örnekler ve olumlu örnek derken aslında şunu kastediyorum. Cinsiyetçi olmayan örnekler gördüğünde kadına da bir sürü rolü yükleyebilirsin, erkeğe de bir sürü rolü yükleyebilirsin. Çünkü insanlar onlardan beklentilerini değil, istedikleri şeyleri yaptıklarını bu onların rolü değil. Zaten onlara keyif veren istedikleri şeyi yapmış olurlar. Peki, bir müzik aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Peki. Evet tekrar birlikteyiz şimdi Melda Mabla senden bir de araştırma verilerinin sonuçlarının bulunduğu adresi isteyeceğim. E, tamam e, aslında şöyle araştırma verilerini henüz web sitemize yüklemedik ama info at çocukçalışmaları.bilgi.edu.tr adresine e, mail attıklarında zaten bize düşüyor. E, araştırma raporunu talep ettikleri takdirde e, biz herkese mail olarak iletebiliriz. Bir de belki tam bunu söylemişken aslında e, yarın e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları e, biriminin konuşmaları çerçevesinde aslında eğitim konuşmaları çerçevesinde e, saat 5 ile 6.30 arasında Santral kampüsünde tam olarak şu an e, salon numarasını bilmiyorum E3 binasında e, bunun üzerine aslında bir buçuk saat boyunca hem araştırma verilerinden biraz daha detaylı bahsedeceğiz e, hem de Oyundan, oyunları burada e, gösterme ve deneme fırsatı olacak. Aynı zamanda yarın da eğer dinleyicilerimiz e, gelme fırsatları olursa hem araştırma raporlarını elden de teslim alabilirler ya da orada da mail adreslerini verebilirler ve biz ulaştırabiliriz. Peki aslında dediğim gibi birazcık büyük oyunundan da bahsetmeye gitmeye başlayacağım. Ama bundan önce programdan önce konuştuğumuz bana ilginç gelen bir konu vardı. Çocuklara bu Roller küçük yaşta aşılanıyor fakat e, çocuklar bu rolleri kabul etmek istiyorlar mı diye sormuştum. E, bunu yine sormuş olayım çünkü siz e, bunların aslında çocuklara hani 5 yaşında e, empoze edilmeye başladığını ama çocukların aslında bunları çok fazla üstlenmek istemediğini söylemiştiniz. E, aslında şöyle çocuklar 5 yaşında empoze etmek demeyelim etrafında görerek e, bunları normalleştiriyor. Bunları kabul ediyor bu rolleri. Ee, bir yandan da küçük yaşta aslında şöyle bir şey var. Küçük yaşta cinsiyet rolleri e, tabii ki hani ben bu konuda uzman değilim. Ben bu projenin koordinatörüyüm. E, umarım tekrar konuk olursak e, işte araştırma sürecimizi evet. çok yakından yürüten e, çalışma arkadaşım e, Zeynep'le birlikte katılırız. Zeynep araştırma aşamasından daha da detaylı bahseder zaten. E, ki raporda da aslında hani paylaştığımızda dinleyicilerimiz görecektir. Şöyle... Küçük yaşta işte ilk öğretim birinci, ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta şey diyebiliriz. Cinsiyet rolleri daha net. Yani kadın şöyledir, erkek böyledir, kız çocuk şunu yapar, oğlan çocuk bunu yapar. Bunların hepsi çok net. E, ve bunlardan aslında herhangi bir rahatsızlık da duymuyorlar. E, yaş ilerledikçe bu e, kadından ve erkekten beklentiler, işte özellikle ergenliğin gelindiğinde e, bunun ne kadar aslında baskıcı bir şey olduğunu kız çocuklar ve oğlan çocuklar fark ediyorlar. Ee, ve bunu, ama o saatten sonra artık değiştirmek için kendi ellerinde çok fazla güç olduğunu düşünmüyorlar. Ee, i̇şte araştırmada genellikle e, duyduğumuz, maalesef çok sık duyduğumuz sözlerden biri şuydu. Böyle gelmiş, böyle gider. Aslında hani belki buradan büyük yaş oyuna da bağlayabiliriz. Büyük yaş oyunda da tam şeyi söylemek istiyoruz. Hani böyle gelmiş, böyle gitmek zorunda değil. Hani... E, aksi düşünülemez dediğimiz cinsiyetçi durumların aslında çok aksini düşünebiliriz ve hani bunun cinsiyetçi olmayan hallerini de düşünmemiz ve yaşamamız ve işte eğer hani bunu yaşamak istiyorsak da e, önce kendimizden başlamalıyız ve bunu kendimiz yaparak etrafımıza da göstermemiz ve bu rolü sahiplenmek zorunda olmamamızı da hani bir şekilde gösterebiliriz diye büyük yaşlıda biraz bundan yola çıktık. E, öyleyse. E, Büyük oyunundan biraz bahsedebiliriz. Bu oyunda sanırım 6 tane alan vardı. Doğrudur. Evet, ben de pilot aşamasına yardım etmiştim. Bunlar ev, okul, sokak, iş yeri, özel yaşam ve oyun alanıydı. Evet. Bu alanlardan bahsedebilir misiniz? Benim hatırladığım kadarıyla bu alanlarda... İşte ilk önce bir cinsiyet ayrımcılığı olan durum veriliyor. Daha sonra cinsiyet ayrımcılığın olmadığı normal ya da beklenilen daha doğrusu hayal edilen durum veriliyor. Bu oyundan biraz bahsedebilir misiniz? Evet yani mesela işte şimdi hani bilgisayarda görseller önümde açık hani birlikte bakabiliriz ve senin de aklına gelen olursa sen de söyleyebilirsin. İşte örneğin alışık olduğumuz bir manzara daha böyle alışık olduklarımızı siyah beyaz verdik. Alışık olduğumuz ve cinsiyetçi olanlar diyelim. E ...işte kadın televizyon seyrediyor... E ...erkek bu evi... ...geçindirmekten erkek sorumludur çok... E ...aslında hani çocukların da bizlerin de... ...alışık olduğu bir kanı... E, ...evi geçindirmekten erkek sorumludur işte... ...ve adam işte faturaları ödemekle... ...evi geçindirmekle işte hesap kitap yapıyor... E, ...bunun olumlu tarafında da aslında... ...cinsiyetçi olmayan tarafında da... ...kadın ve erkek ikisi bir arada... ...işte o ayki evin bütçesini çıkarmaya... ...çalışıyorlar... E, ...ya da işte bir başka... ...görselde... E, babaanne ya da büyük anne ve büyük baba e, erkek çocuğa daha fazla ilgi gösteriyor ya da işte daha fazla harçlık veriyor ve kız çocuğu bir şekilde biraz daha dışarıda tutuyor ve ona daha az harçlık veriyor. E, i̇şte diğer görselde aslında hem kız torunlarına hem de erkek torunlarına eşit derecede sevgi ve ilgi gösteren e, büyükler görüyoruz. Ya da e, mesela neden örnek verebiliriz yine işte evden gidiyoruz. İşte televizyon izleyip gazete okuyan bir erkek diğer tarafta işte kadın hem çocuğu besliyor hem yemek yapmaya çalışıyor. Diğer tarafta işte erkek çocuğu doyururken kadın evde yemeği hazırlıyor. Burada bir hani kendi aralarında bir iş bölümünü görüyoruz. Ya da belki hani biraz daha farklı ortamlardan örnek verelim. İşte bir iş yerinin yönetim şamasında kadınları görmeye genellikle yüksek kademelerde kadınları görmeye henüz hala bu kadar çok iş kadını varken hala maalesef göremiyoruz. İşte yönetim şamasında sadece erkeklerin olduğu bir iş yeri. Diğer tarafta yönetim şamasının üst katlarında üst kademelerinde kadınların da olduğu bir işte iş yeri şaması. Ya da işte iş yerinden babalık iznini almış bir erkek. Çünkü eşi doğurduğu için aslında erkeklerin de işte izin almaya hakkı var. Nerede çalışıyor olursa olsun. Öbür tarafta patronu vermiyor. Diğer olumlu görselde patronu babalık iznini veriyor. Peki bu görseller çok güzel Görseller hazırlanmışsınız. Peki bu görseller şu anda hani karar verilmiş ve uygulanacak olan görseller mi yoksa hala oyunda bir takım değişiklikler olacak mı veya oldu mu? Aslında şöyle bunlar çocuklarla yaptığımız pilotların sonunda nihai olarak karar verdiğimiz görseller. Çünkü hani işte sizinle birlikte pilot yaptığımızda herhalde işte Aralık ayında falandık değil mi? Görseller yoktu evet. Sadece Görseller yoktu. Yazılar üzerinden. Ee, yazılar karşısında. üzerinden yaptık. Ee, aynı tempoda çalışmaya devam etmemize rağmen... E, ...işte oyun geliştirmek aslında oldukça meşakkatli bir iş. Çünkü hani oyun bir kere çıkıyor... ...bir kere işte çocuklar tarafından oynanıyor... ...ve hani orada söyleyeceğin şeyin... E, ...orada verilecek mesajın... ...çocuklar tarafından oyunun çok kolay anlaşılabiliyor olması... ...seviliyor olması gerekiyor. Bu yüzden de bir sürü pilot yapmak gerekiyor. Oyunlarımız hala çıkmadı ama bu görseller e, nihai görseller diyebiliriz. Sadece oyunlarımız henüz baskıdan çıkmadı. Peki projenin şimdiye kadar bir çıktısı var mı yoksa bunlar e, gelecekte planlar çıktılar mı? Şöyle aslında bunlar e, bu ay sonuna kadar çıkması hedeflenen ve çıkacak olan e, oyunlar. Zaten hani yine demin verdiğim adresen aslında oyunları da haziran başında dinleyicilerimiz talep edebilirler. Ee, Siz hı. bir şey söyleyeceksiniz? Yok yok buyur tamam. lütfen. Ee, peki projenin bir hedef kitlesi var mı? Hedef kitlesine bahsedebilir miyiz? Yani şöyle aslında e, bu projenin hedef kitlesi e, belki bir de iyi haber çünkü proje önümüzdeki yılda devam edecek. E, önümüzdeki bir buçuk sene kadar daha devam edecek. E, tekrar işte bu yıl Mayıs ayında tekrar başladı. E, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi 2 olarak. E, bunun hedef kitlesi çocuklar İlk öğrencileri çocuklar derken de işte ve oyunların ulaşacağı aslında hedef kitle yani burada neyi kastediyoruz? Daha böyle 7-10 yaş ve 11-14 yaşı kastediyoruz. Ee, ve bir yandan da aslında bunları çocuklarla oynayacak kişiler, öğretmenler ve aileler olduğu için e, bu oyunların gidileceği her yerde bu oyunların etkisi altında kalacak yetişkinleri de hedef kitlemiz olarak belki görebiliriz. Ee, siz bir şey mi söyleyecek? Ee, aslında şöyle e, önümüzdeki yıl biz araştırma verilerinde şeyi çok gördük. Aileler bu kalıp yargıları, işte cinsiyetçi rolleri belirlemekte çok önemli bir rol üstleniyor. O yüzden de önümüzdeki sene bu projede hem çocuklarla hem de velileriyle, aileleriyle çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden önümüzdeki sene hedef kitlemizi birazcık daha genişletiyoruz. Peki zamanımız da daralıyor. Son bir şey demek söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Son olarak demek istediğim... Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, belki oyunlar çıktıktan sonra tekrar bir, tekrar evet. bir araya gelebiliriz. O, aslında oyunları oynadıktan sonra belki yani çocuklardan gelen geri bildirimler üzerine tekrar birlikte konuşabiliriz ya da işte sizler oynayabilirsiniz kendi aranızda ve sizler bize programda geri bildirim verebilirsiniz. Evet. Çok teşekkürler Melda abla. Evet sayın dinleyicilerimiz bir Sözküç'ün programında sonuna geldik. Bu hafta Melda ablayla toplumsal cinsiyet eşitliği projesi hakkında konuştuk. Yorumlarınız ve görüşleriniz için sözküçugunradio.com adresine mail atarsanız seviniriz. Teşekkürler.